Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilcimle Peygamberan-ı İzam ve Resulü Fiham Aleyhimus salavat ve selam efendilerimizin azvadı Tahirat'ın, ehlibeyt-i Mustafa'nın evlad-ı resulün, ashab-ı resulün, etba-ı resulün din, millet, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş bütün büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, bilcümle cümle ı ayzamın ve dervişan-ı kiramın, hal seten Mevlana Celaleddin Rumi Pederi, alileri, sultan-ül ulema, Bahauddin Veled, Burhaneddin, muhakkiki, tirmizi, şems tebrizi, salahaddin zerkub, Hüsameddin Çelebi, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi, ve Bilcimle Çelebiyanın, Hamuşanın, Dervişanın, Mesnevi şarihlerinden, Ankaravi Hazretlerinin, Bostevi Hazretlerinin, Boursevi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufayi Bey'in, Ahmet Avni Konuk Bey'in, Tahirül Mevlevi Hazretlerinin, Şefikcan Hocamızın, Mithat Bahari Bey'in, Selman Dedenin ve bu yola hizmet etmiş diğer zevatın ruhları için. Sizlerin ve bizlerin bütün ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için, bir cümle ehli iman ervahı için rıza lillah, Al-Fatiha. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah. Man r-Rahim, Malikiyamid Diniya kana'bi. Ehdin sıratı müstaqim, sıratı lüddin. Anamta عليهم. Gayr el-madûbi عليهم, ve el Amin. <Gülüyor> Evet, geçen hafta, geçen hafta diyorum, hafta demeye dilimiz alışmıştır. Geçen ay, son derste münafıklıktan bahsetmişti. Tam oraya geldik, saat bitti. Münafıkların alametleri var, özellikleri var yani. Nasıl insanlardır? Müslümanları kendi dinli, dini meselelerde uğraştırırlar, bir. Müslümanları ve Müslümanlığı hor görürler, basit görürler, böyle kala almazlar, bunlar işte ilkel insanlar falan gibi. O münafıklar, Peygamber Efendimiz devrinde de aynı şekilde hareket ediyorlardı. Peygamberi de, Kur'an'ı da, ezanı da, ezan da alay ediyorlardı. Şimdi de var, merak etmeyin, ezandan rahatsız oluyoruz, uykumuzu kaçırıyor falan. Adı Hasan Hüseyin'dir ha. Yani Müslüman adını taşıyor, Müslüman memleketinde yaşıyor. Ezanla iftihar edeceği yerde, Allah biz camide diyoruz, Allah bayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı dindirtmesin diye. Biz öyle dua ediyoruz. Onlar da ezandan rahatsız oluyorlar. İşte, işte bu münafıklık alametlerinin en belli başlarından bir tanesidir. Peygamberimiz zamanında da öyleydi. Bilal ezan okuyordu. Bu e, aslı kendisinin tabi Habeşi olduğu için Habeşistan'da ha harfi yok. He bizim Türkçede de yoktur ha harfi. Ha bu gırtlaktan çıkan huruf-u halk diyoruz onlara. Hayye hayye'le salâ diyemiyor. Bina <gülüyor> diyor. Geliyorlar münafıklar peygamberimize şikayet ediyor. Sureti haktan gelerek Diyorlar ki bu Bilal haye çıkaramıyor. Bunun ezan okumasını yasakla. Ama Bilal'in de sesi çok güzel tabi. Peygamberimiz diyor ki onun hesi he ile yani biraz şivesi eksik okuması sizin diyor H'larınızdan daha hayırlıdır. Peygamberimiz Bilal'e sahip çıkıyor. Evet. O bakımdan öyle işte. Şimdi orada kalmıştık devam ediyoruz. O münafık Gerçek müminle beraber namaza gelirse de ibadet için gelmez Gösteriş için gelir Bu mesnevinin sözü An münafık ba müvafık der namaz Sizinle beraber namazda olur diyor Ez peyi istize ayet ni niyaz Fakat onun gelmesi niyaz için değildir Yani dua için Allah için değildir İkinci alametleri ve iza kamu ile salati kamu kusala. Yuraun en nase vela zkurunallaha Zaten Hazreti Mevlana'nın bu sözü de bu ayetin tefsiridir. Yani meali gibidir. Ve iza kamu ile salati münafıklar namaza kalkacakları zaman kamu <gülüyor> kusala. İsteksiz isteksiz, tembel tembel kalkarlar. Küsela <gülüyor> yorgun ve tembel demektir. İsteksiz manasına. Yuravunen <gülüyor> sırf insanlara gösteriş olsun diye kılarlar. Ve la yedkurunallaha illa Allah diyor ki beni çok zikredin. Allah'ı da çok az zikrederler. Mecbur kalmadıkça Allah lafzını ağızlarına almazlar. Halbuki Ya eyyühellezine amenuz kurullaha zikran kesira. Ayet kesin. Beni çok zikredin diyor Allah. Biz tekbirleri üç defa getiriyoruz. Tekbirde de üç defadır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Allahu Ekber. Üç oldu işte. Allahu Ekber, Velillahil Hamd. Dört tane tekbir var sadece bu tekbirin içinde. Yani Allahu Ekber, Allah. Niçin üç defa diyoruz Subhana Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Azim Tesbihlerde hep üç, üç, üç Sebebi Arapçada çoğul sigasının ilk başlangıcı üç ile başlar Üç ile söylersen çok zikretmiş olursun Bir ve iki çoğul değildir Ayrı sigalar vardır O bakımdan Biz tesbihi üç defa getiriyoruz ki Allah'ı çok zikretmiş olalım Allah'ın emri yerine gelsin diye daha doğrusu biz çok zikredelim diye değil o emir yerine gelsin diye en az üç defa söylersen çok çoğul sıfasını elde etmiş olursun ama sen daha istiyorsan beş, on dokuz, yedi umumiyetle tek rakamlar peygamber efendimizin hadisi var şey diyor. İnnallah vitron yuhibul vitra. Allah tektir, Allah tekleri sever. Tek sayıları sever. İşte üçler, kırklar, yediler falan dediğimiz de odur işte. Üçler, beşler, yediler falan diye o şey hep tek rakamlar Allah. O bakımdan. Ha ikinci bir şeyi namazda, oruçta, hacda, zekatta müminler. Münafıklarla uğraşırlar. Yahut da münafıklar bu meselelerde müminlerle uğraşırlar. De bayramı şey ederler, kurban bayramını hafife alırlar. İşte kavurma bayramı falan derler. Halbuki kurban bayramı ibadettir. Kurban kesmek ibadettir. Aslında kurban kesmek yok. Allah yoluna kurban olmak var. Peki o koç ne oluyor? E başa git bakalım. Kurban kimin yerine kesildi İsmail'in İsmail. İsmail yerine değil mi Hazreti İsmail'in yerine bedel olarak kesildi Ona demektir Hazreti İbrahim oğlunu kurban edecekti onun yerine bıçak kesmedi İsmail'i ondan sonra koç gönderdi Allah dağdan yukarıdan bir koç geldi beni kurban et dedi gönüllü ben İsmail'in yerine kurban olayım dedi İsmail'in üzerinden o borç kalktı bu ne demektir? Biz Allah yoluna kurban olmak için yaratıldık. Ama şimdilik diyoruz, Ya Rabbi benim yerime bu kurbanı kabul et. Zaten kurban keserken de duası budur. Allah'ım Hazreti İbrahim'in kurbanını kabul ettiğin gibi, benim de kurbanımı kabul et diyoruz. Bu bedeldir, bedel. Kurban kesmek, Bizim yerimize can feda etmektir. O bizim yerimize gelir. Asasen biz biz kurban olmalıyız. Allah'ım sana kurban olayım diyoruz işte. Hep Türkçede de vardır deyimdir. Kurban olduğum Allah diyoruz. Biz kul demek Allah yoluna kurban olmak demektir. Kulluğun birinci şartı odur. Yani aşık sevgilisinin uğruna can feda edebilir. Fuzuli de öyle diyor zaten, can da senin, ten de senin, mal da senindir. Hepsi Allah'ındır. Namazda, oruçta, hacda, zekatta yani bu gibi ibadet konularında münafıklar hep Müslümanlarla uğraşırlar işte. Ben de yazdım orada, kurbanda, turbanda falan hepsinde. O iki, son iki kelimeyi de ben ilave ettim buraya, yakıştı da. Turbanda, turbanda, başörtüsü diyor. Neymiş başörtüsü? 90 santimlik bir çaput parçası diyor. E sen çaput parçası gözüysen çaput parçası. Ama Müslüman kadınının iffet örtüsüdür. Namus sembolüdür, iffet sembolüdür. Tesettür. O bakımdan işte böyle şey eder dururlar, uğraştırır dururlar. Sonunda münafıklar, şey pardon müminler münafıklara galibe çalarlar üstün kal, üstün gelirler. Münafıklar ahirette mat olurlar. Yani kaybederler. Davayı kaybederler. Sen Allah yolunda ol Allah sana sahip çıkar. Allah intansurullah'a yansurkum diyorlatan. Sen Allah yoluna hizmet et Allah da seni başarılı kılar. Merak etmeyin bu şey, Afrin falan filan bütün bu meseleler hallolacak. Allah Müslümanlara akıl hidayet versin, akıl versin, akıl. Yüz senedir sömürge, sömürülüyor, şey oluyor falan işte münafıklar, kafirler, müşterek, hepsi iç içe. Siyonizm, Hristiyanlık, dindarı dinsizi, sömürgecisi hepsi, Yahudisi, içimizdeki münafıklarla beraber hepsi ittifak halindeler. Ve böyle Müslümanları yiyip bitirmeye, tüketmeye çalışıyorlar. İşte Allah, kimisi korkudan, kimisi imkansızlıktan, kimisi yaltaklanmaktan, gavura şey etmekten dolayı, kimisi de Allah'a güvenip karşı çıkmaktan çıkıyor. İlk defa oldu bu iş. İlk defa 100 seneden beri beklenen şey işte şimdi oluyor yavaş yavaş. Böyle. Türk Müslümanların güçlü olması lazım. Güçlü olmak için bir sürü sebep var. Evvela güç demek bilgi demektir, ilim, bilgi, bilgi. Birinci birinci güç kuvvet ilimdir. İkincisi teknolojidir, üçüncüsü ekonomidir, paradır. Yani Türkiye'nin üniversiteleri ilim yetiştirecek, ilim adam yetiştirecek. Bu düzende terörist yetişir. Onu size söyleyeyim. Bu eğitim sistemi yani layık eğitim sistemiyle terörist yetişir. Allah'ı, peygamberi, dini, imanı eğitimin içinden çıkarıyorsun. Ondan sonra da adam yetiştireceksin. Niçin yetişecek ki? Bugünkü medeniyetin insanlara öğrettiği şey kendi çıkarını düşünmekten başka bir şey değildir. Layık eğitim budur. İnsan kendi çıkarını düşünecek. Vatandır, dindir, imandır, başkasıdır. Hiç ilgilendirmez onları. İsterse dünya batsın Şahsik şahsiyetçilik diyor şey Bencil Egoist Hatta egosantrik Kendinden başkasını düşünmeyen Adam yerine koymayan Tipler yetiştirir menfaat perest Böyle bunlardan fedakarlık Vatana millete dine imana insanlara hayır hasenat gelmez Evvela bu sistemi Değiştireceksin Kolay çok zor bir şey değil Ecdadımız ne yaptıysa onu yapacağız işte. Kendi değerlerine sahip çıkacaksın. Bitti o kadar. Mevlana diyorsun. Mevlana da kimmiş diyor ya. İşte Mevlana bu. Süleyman Çelebi diyorsun. O, o, Boşver ya diyor falan. Ya bu millet 600 senedir Süleyman Çelebi'nin mevlidiyle peygamber sevgisini tadıyor, yaşıyor. O mevlidi okuyarak, o mevlidi dinleyerek Allah imanını, peygamber sevgisini, Allah aşkını. Onunla yaşıyor, onunla hayat. Başka bir şey, bir fazla bir şey bildiği yokkun. Halkın. Sen bu kadar, bu kadar okunan, bu kadar insanlığın hayatımıza girmiş bir şeyi o da neymiş diyor falan böyle. Yani şey maneviyatı olmayan, ruhu olmayan bir millet, bir kal kalabalık. O millet olmaz. Onu size söyleyeyim. Millet dinine, imanına, değerlerine, tarihine, vatanına, kendisine ait her şeye. Hatta ben bir yerde dedim. Zurnadan ezana kadar, davul zurnadan ezana kadar. Bilmem döner kebaptan, şiş kebaptan, bilmem ta iç pilava kadar. Yemekten, müzikten ne aklınıza gelirse. Yaprak sarmasından bilmem kuzu dolmasına kadar, şey kuyu kebabına kadar. Yemekler, senin olan her şeye sahip çıkacaksın. Bir bir şey olmuş yürümüştü bu maktanıt falan hikayesi. Neyse Allah'a şükür simit sarayları falan çıktı da ulan kendime geldim yani. Üzülüp gidiyordum vallahi doğru söylüyorum size. Siz bir der ne çıkarıyorsun? Simitle bilinen maktanıt ne fark var? Maktanıt gavur yiyeceğidir. Simit Türk yiyeceğidir. Senin malındır. Her şeyine sahip çıkacaksın. Öyle millet olunur, başka türlü olunmaz. Kör karaca Karacaoğlan'a, Süleyman Çelebi'ye hatta gündem aklına kim gelirse. Serserisine bile senin milli o serseri var ya işte Köroğlu Allah'ın aşkı yası Ona da sahip çıkacaksın çünkü senin senin. Senin adamı senin olan her şeye sahip çıkacak Diyorum işte yaprak sarmasından Kuyu kebabına kadar ne aklınıza gelirse Öyle yerli Olmak milli olmak bu demektir Millet olmak bu demektir Zaten Başka bir şey söyleyeyim size Şimdi münafıklarla uğraşıyoruz Kusura, kusura bakmayın Böyle heyecanlanınca O ruhu o şeyi istiyoruz Asım'ın nesli diyoruz işte Top dolu, ruh dolu, maneviyat dolu, cesaret dolu, iman dolu bir gençlik. Harf inkılabından sonra, bak bunu daha önce söylemiştim ama yeni gelenler var, onlar da öğrensinler diye söylüyorum. 1928, Harf İnkılabı'ndan sonra Başvekalet Arşivi, eski adı Hazine-i Evrak'tır. Hazine-i Evrak ta Orhan Gazi zamanından, Osman Gazi zamanından bugüne kadar Osmanlı yazışmaları, dış münasebetler, bütün anlaşmalar, şartlar Kanunlar, vergi defterleri, hepsi ne varsa o devlet işi olarak, devlet icraatı olarak o hazineyi evrakta doludur. Orayı hazineyi evrak, Topkapı Sarayında yüzlerce, binlerce defter, Salnameler falan hepsi. Bunlar Arapça harflerdir, eski harflerdir. Bu harfler yasak oldu diyerek yakmaya kalkmışlar. Müdür Topkapı Sarayı'ndaki müdür onun için artık bu harfler işe yaramaz. Bir kısmında mağrif müdürü de bu harfler yasak oldu diyerek Anadolu'daki çeşmenin üstündeki besmeleleri, ayetleri kazıttılar. Yasak oldu ya harfler. Selçuk zamanından kalmış tarihi eser. Üstünde işte "Ve cealna minel mai kulli şeyin hay" yazılı. Silin bunu diyor. Nahiyemüdür oradan geçerken. Çeşmede görüyor, emir veriyor, sildiriyor. Çok besmeleler kazındı, edildi. İstanbul'da da şimdiki Türk Edebiyatı Vakfı var Sultanahmet'te. O Cevri Alfay Mektebi'dir, ilk mektebi. Sultan Mahmud zamanından yapılan ilk mekteplerden bir tanesidir o. Tarihidir, tarihi bir bina. Üstünde de Sultan Mahmud'a yazılmış kitabe var. Kitabe dedim çok güzel talik harflerle yazılmış bir yazı. İskele kurmuş adam o şeyle taş tarakla o yazıları kazıyor. Oradan geçerken Allah razı olsun işte şey var. Oradan hocalardan bir tanesi görüyor. Ne yapıyorsun evladım falan diyor. Hocaefendi bilmiyor musun bu harfler yasak edildi. Müdür bey emir verdi, kazıyorum diyor. Hemen şeye gidiyor, Milli Eğitim müdürlüğüne, ile, Milliyetim Müdürlüğü de Cehaloğlu'nda, vilayetin karşısında o zaman. Koşarak gidiyor, diyor ki ya siz deli misiniz bu tarihi eser? Bunu dokunmayın falan. Neyse, şimdi göreceksiniz. Oradan geçerken dikkat edin. O kitabenin böyle paralel iki kanadı vardır. Birinci kanat taranmış, silinmiş. İkinci kanat duruyor. Yani o beyitlerin baş tarafları silinmiş. Dikkat edin, görün orada. Cevri Kalfa Mektebi. Tam şeye bakar. Sultanahmet Meydanı'na bakar. Sultanahmet Köftecisi'ni biliyorsunuz. Ondan iki üç dükkan beride hemen orada mektep. Şimdi şu anda Türk Edebiyatı Vakfı'na tahsis edildi. Devlet binası ha. Görün, gidin dikkatle bakın. Kazınmıştır. Yarısı kazınmış, yarısı duruyor. Engellenmiş. Daha birçok yerde üniversitenin üstündeki İnna fetahna Ben 1955 senesinde harf inkılabından 20 küsür sene sonra Neredeyse 30 sene sonra geldim İstanbul'a. O tahtayla kapatılmıştı. Sonra Allah rahmet eylesin. şey doktor e, uğraştı da. Ya dedi bu bu bu kat hem tarihi eserdir hem sanat eseridir. Şu tahtayı falan kaldırın. O harfleri yeniletti. Şimdi o illa fatahna leke fathamubina Yalnız Sultan Mahmud'un Şeyi var orada Sultan Mecid'in pardon Tuğrası vardı O Tuğra kazınmıştır Yerine TC monte edilmiştir Alt tarafında görürsünüz Böyle o göbek gibi şeydir Tuğranın olduğu yer böyle göbektir Yükseltilmiş Evet nelerden geçtik Daha şimdi söyleyeceğim Başka bir şey Yakmaya kalkıyorlar Topkapı arşivini Bütün tarihi bütün belgeler, vesikalar, fermanlar. Diyorlar ki yakmayalım. O zaman şey yeni kurulmuş işte. İzmit Kağıt Fabrikası, SKA. Buraya gönderelim diyorlar. Bu kağıtlar işte yeniden kağıt olsun. Kurda kağıt. İzmit Müdürü diyor ki o kağıtlar şey, kömür yani is mürekkebiyle yazılmıştır. Biz onları yeniden kağıt yapmak için uğraşırsak bütün kağıtlar boyalı çıkar, simsiyah çıkar, bizim işimize yaramaz. O bizim işimizi zorlaştırır, kabul etmiyorlar. Bunu bu sefer yakılacağını ve böyle kağıt hurda kağıt olarak İzmit'e gönderileceğini öğrenen Bulgar Konsolosluğu duruma geliyor diyor ki ya bize satın bunu parayla satın biz alalım bizim tarihimiz de burada çünkü Bulgar tarihi Roman tarihi Yunan tarihi Sırp tarihi bütün Avrupa'nın bütün tarihi ilişkiler hepsi bu da bizim tarihimiz bize satın diyorlar bir Yahudi geliyor diyor ki biz bunu İsviçre ile anlaşırız İsviçre bunu kağıda çevirir o Bulgarların da duruma vakıf olmasının şeyi öyle çıkıyor Bulgaristan'dan Sırp hududuna geçirken bir vagon tren Drenle vagon doldurulmuş gönderiliyor örnek numune Gidince hudutta bu nedir diyorlar ya bu kağıt ne ne kağıdı bu. Diyorlar ki işte Osmanlı arşivinden kalma kağıtlar İsviçre'ye bir Yahudi almış oraya gösteriyor. Kabul ederse İsviçre kağıt fabrikası bunu şey edecek. Oldu gerisini de gönderecek arkadan kalanı. Diyorlar ki Bulgarlar, ya bu bizim tarihimiz, bu bizi de ilgilendirir. Niye İsviçre'ye gönder, çeviriyorlar vagonu. El koyuyorlar daha doğrusu. Bu sefer geliyorlar, şeyle görüşüyorlar. Bakiyesini de bize satın diyorlar, anlaşıyorlar. Arabayla, sirkeci istasyonuna taşınıyor. Gülhane kapısı var ya, oradan hemen yakın zaten. Şimdi tramvay geçiyor oradan. Gülhane kapısından arabaya at arabasıyla taşınıyor bu evraklar. Açıkta. Yükletiyorlar böyle küme küme. O da türkü çağıra çağıra gidiyor arabacı. Umurunda mı? Rüzgar vuruyor pır diye. Şeyin, Ali Rıza Hoca'nın önüne düşüyor. Bir kağıt. Bakıyor ki mühim bir ferman. İskütarlı Alırıza Hoca ressam, kaligrafi, hattat, resim müthiş bir adam. Devrin en büyük aydınlarından. Koşuyor evladım nereye götürüyorsun bunu diyor. Nedir bu böyle dikkate sana diyor. Bak kağıtlar rüzgar atıyor. Sen türkü çağırıyorsun falan. Türkü sakız çiğneyerek o arabacı diyor ki Hoca efendi bilmiyor misin diyor. Bunu diyor biz Bulgarlara satmışız. İskele istasyona taşıyoruz diyor falan. Ha öyle mi Allah Allah Hocanın kafası atıyor Doğru postaneye gidiyor Büyük postaneye Bir postaneye İsmet Paşa o zaman başvekil Başvekile bir posta, bir telgraf Yıldırım şeye, Meclis başkanına Bir telgraf Çankaya Atatürk'e Bu satışın hemen Durdurulması bu bizim Tarihimizdir falan diyerek Ne yazdıysa telgrafı Onun metinlerini bulmak lazım muhafaza ediliyordur muhakkak hemen çankaya'dan emir geliyor şey durdurulsun diye ilk defa Atatürk el koyuyor işe durdurulsun diye durduruluyor tabii bu gazetelere intikal ediyor haber oluyor ya niye satıyorlar kime danıştılar da satıyorlar tarih satırılır mı bir milletin tarihi evrak resmi belgeleri Başka bir yere satılırım, yakılırım, bunların korunması lazım falan. Basında böyle bir, kaç gün şeyler çıkıyor. Mithat Cemal Kuntay. Akif'in arkadaşı, Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşı. Türk'ün Şahnamesi diye bir kitabı vardır. Çok şahane bir kitaptır bizim. Asara sorarsan beni söyler sana kimdim? İşte şeydi dünyanın... O benimdi diyor. Dünyanın üçte biri benimdi vaktiyle falan. Tarihe sorarsan beni söyler sana kimdim diyor falan. Öyle hamasi, destanımsız şiirleri vardır. O da şunu yazıyor. Bak dikkat edin şimdi. Not ederseniz iyi olur. Bizden iki üç yüz sene evvel uyananlar... Bizden iki üç yüz sene evvel uyananlar Hala uyuyanlardaki mahiyeti görsün Hala uyuyanlardaki mahiyeti görsün Efsanesi kaybolsa kıyamet koparanlar Efsanesi masalı destanı ya yani, efsanesi Yalan üzerine kurulmuş hikayeler demektir. Efsanesi kaybolsa kıyamet koparanlar tarihini okkayla satan milleti görsün. Bu şiiri yazıyor işte. Bütün bu anlattığım hadiselerin sonunda Mithat Cemal Kuntay bu şiiri yazıyor. Bu dörtlük rubai bu işte. Bizden iki üç yüz sene evvel uyananlar hala uyuyanlardaki mahiyeti görsün. Efsanesi kaybolsa kıyamet koparanlar tarihini o kayla satan milleti görsün. Tarihten de kıymetli o belgeler onu size söyleyeyim. Çünkü tarih onlardan yazılacak. Onu o, o onlara bakarak yazılacak tarihler. Evet işte dedik işte. Hacda namazda oruçta kurbanda turbanda, Tarihte, bilgide, hepsinde Müslümanlarla uğraşırlar. Müslümanların nesi varsa yok etmeye çalışırlar. Kendileri de onun yerine bir şeyler koymaya uğraşırlar. Fakat koydukları da bir şeye benzemez. Koydukları da yoktur zaten. Sofya'da 81 tane cami var. O Osmanlı yaptırmış. Sofya'da, Sofya'da şimdi Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'da. 81 tane Osmanlı camisinden şimdi bir tane kalmış. Hepsini dinamitle yıktılar. Yerine işte başka şeyler yaptılar. Şeyde Ohri'ye gittik. Ohri'de Kasımpaşa camisi var. Bu Kasımpaşa'daki büyük caminin, camii kebirin en az iki katı büyüklüğünde. Muhteşem bir eser. Resmini gösterdiler bize. Dinamitle yıkmışlar, yerine komünist kültür merkezi yapmışlar. Orada işte halk, halk evi falan gibi çalışıyor orası. Şurada burnumuzun dibinde, Bulgaristan'da Filipe var hemen, şeye gitmeden, Sofya'ya giderken. Filipe'de 60 küsür cami var. Bir tane kalmış şimdi, bir mescit, o da Müslüman mahallesinde içeride kenar mahallelerden birinde. Daha başka bir şey söyleyeyim size. Oradaki Türk köylerinin, Türk mezarlıklarının mezar taşlarını değiştiriyor Bulgarlar. O ay yıldızlı, el-Fatiha, el, -fatiha, hu -el yazılı, esli Müslüman mezarlarını taşlarını kaldırıyorlar. Yerine haçlı taşlar dikiyorlar ki, tarihte de burası bizim Bulgar köyümüzdü demek için. Senin izini yok ediyorlar, izini. Bırak seni Senden kalan izi bile yok etmeye Çalışıyorlar Gavur budur işte ha, Münafık işte ondan da Beterdir Devam edelim mi? Biraz da Mevla, Mevlana Konuş <Sessizlik> Aynı ayetin devamı ve izaqamu ila Nisa suresi 141. ayet. Eğer merak ediyorsanız baştan geliyor zaten. Münafıkları anlatıyor. Allah vel en yec'alallahu lil Allah kâfirlere müminler üzerine hakimiyet kurdurmayacaktır diyor. Bunlar müjdedir. Ama o mümini bulmaya çalışıyoruz işte. O, o hakiki mümini olursa mesele biter zaten. Rahmetli Nurettim Hoca öyle demişti. Ah şu namazı bir kılabilsek her şey bitecek derdi. Ah çekerek söylerdi. Ah şu namazı bir kılabilsek. Namaza duruyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber derken biraz içimizde biraz şey var. Biraz bir coşku bir meydana geliyor. Bir heyecan. Semi Allahu limen hamide falan. Ama subhanekallahumme ve bihamdike ve tebârak derken işte diyor ya o hanım bir şey söylemişti. Ne istiyordu acaba falan. Ondan sonra ya meydanus demişti. Bir şey daha demişti falan. İki rekat gidiyor öyle. Üçüncü rekata geliyorsun, biraz kendine geliyor. Ya ben namaz mı kılıyorum, başka bir şey mi düşünüyorum falan. Onda aynen aynen hepimizin namazı bu. İşte onun için diyorum, ah şu namazı bir kılabilsek. Allah'ı görür gibi kılın diyor. Evet Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni görüyor diyor. Allah huzurunda o seni görüyor. Her ikisi yani mümin ile münafık bir oyun başında bulunan, bulunuyorlarsa birbirlerine nispetle Merve'li ve reyli iki ayrı şehir insanı gibidirler. Merac el-Bahreyni'den misal vermiş zaten. Her biri kendi makamına ve kendi namına icap ettiği yere doğru gider. Herkes kendi köyüne gider diyor. Birine mümin derler, o ruhan mütelezziz olur yani memnun olur, hoşuna gider. Fakat münafık diyecek olsan hiddetlenir. Sensin münafık der mesela. Mümin lafzının sevilmesi zat-ı müminin yahut zat-ı imanın mahbub olmasındandır. İman ehli olmak Allah katında sevilmek demektir. Münafık lafızına buz edilmesi de nifakın aleti olduğundan dolayıdır. Nifak, fitne çıkarmak demektir. İnsanları birbirine düşürmek demektir. İşte şimdi Amerika'nın yaptığı işte bu Müslümanları birbirine düşürüyor. Bunun adına fitne diyoruz. Fitne. El fitnetu eşeddu minel katil diyor ayet. Bir yerde el fitnetu eşeddu minel katil. Fitne katilden daha şiddetlidir. Daha çetin bir şey, kötü bir şeydir. Bir yerde de el fitnetu ekberu minel katil diyor. Aşka bir ayette daha büyük bir günahtır. Adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Çünkü insanları birbirine düşünüyorsun. Milletleri birbirine düşünüyorsun. Kavimleri birbirine düşünüyorsun. İşte onun için Hücure suresinde diyor. Size birisi bir haber getirdiği zaman... Hemen heyecana kapılıp da kılıca sarılmayın. Tahkik edin. Yalan haber olabilir. Her gün yalan haber dolaşıyor zaten. Gıda gibi serpiyorlar havaya yalan haberleri. Şimdi yalan da silahtır artık. Yalan haber yazmak, yaymak, yalan haber yazmak, yaymak, onu insanlara kabul ettirmek, kafaları bozmak. O da aynen silah gibidir. Birisine münafık deyince bu kötü lafız akrep gibi onun içerisine sokar, üzer yani. Eğer bu isim yani münafık lafzı cehennemden gelmiyorsa onda neden cehennemi bir tat vardır? Acaba üzüyor insanları rahatsız ediyor. Münafıklar kafirlerin en hakiki vardır münafıklar kafirlerin en habisi ve Allah'ın en ziyade gadap ettiğidir. Ee, şey... innel münafikine es, esfel kelimesi var orada. racana ilenmedi. Evet. Yine aynı şeyde o şeyde Nisa suresinde. Zaten Kur'an'ın ikinci sayfası münafıkları anlatır. Hemen baştan. Dört ayet müminlerden bahseder. iki ayet kafirlerden bahseder. Ondan sonra ne kalır? Dokuz, on ayette şeyden bahseder münafıklarda. Demek ki onları tanımak, teşhis etmek. Yahu içimizdeydi işte gördünüz, bildiniz. Diyor ki zaten Yezid'in kurnazı Ali görünür diyor. En büyük münafığı bize en büyük veri gibi gösterdiler. İşte Yezid'in kurnazı Ali görünür diyor. Öyledir. Böyle. İttahazu eymanehum cünneten. Münafıklığın ikinci alametleri, önemli bazı alametlerine birisi de yeminlerinde durmazlar. İttahazu eymanehum cünneten. Kalkan yaparlar, yeminlerini kalkan yaparlar, kalkan gibi kullanırlar. Ama inanmazlar, yeminlerini bozarlar. Hakiki manada yemin etmezler. Yemin ettikleri zaman da o yemini kendilerini korumak için kalkan olarak kullanırlar. Humul aduvvu fahzerhum. O münafıklar sizin düşmanlarınızdır, onlardan sakının diyor, Uzaktır. Fahzerhum, <gülüyor> kaçın. Uzak dur, uzaklaşın anasına. Onlar düşmandır. Kendinizi onlardan sakının. Münafıklar için Cenab-ı Hak'tan Peygamberimize emir var. وَلَا تُصَلِّ عَلَى diyor. Sakın onlar öldüğü zaman onlardan birinin namazını kılma diyor. Namaza durma. Münafıkların namazı kılınmaz. Şey, Hazreti Ömer şeye sorarmış işte. E, Ebu Zeril Gıfariye Çünkü Peygamber Efendimiz ona sır söyledi, sır verdi. Münafıkları tek tek isim isim ona söyledi. Falan falan falan falan falan münafıktır dedi. Hazreti Ömer de onlardan birisi vefat edince Ebu Zer'e bakarmış. Eğer Ebu Zer gider onun namazına durarsa, safa girerse Hazreti Ömer de girermiş. Tabi peygamberimizden sonra olduğu için olaylar. Ebu Zer kimin münafık olduğunu biliyor. Hatta bir defasında sormuş. Ya Ebu Zer doğru söyle demiş. Benim hakkımda sana peygamber bu konuda bir şey söyledi mi demiş. Hazreti Ömer öyle. O da hayır diye cevap vermiş. Sen, sen sen burada yoksun. Bu listede sen yoksun diye. Evet öyle. İnnel münafikine fidderkil esfelim inenlar. <gülüyor> en alt katta. Cehennemin en alt katında yanacak olan Demin aklıma şey ifade edemediğim ayet buydu İnnel muhakkak muhakkakki münafıklar Fidderkil esfeli inenler En alt tabakada yanacaklardır cehennemde Üstünde kafirler Müslümanların şeyi de yüzeyde olacak Cehennem azaba düşer olanları Onlar böyle kaz gibi ördek gibi yüzey yüzüp işte biraz orada azap çekip çıkacaklar Allah oraya da ihtiyaç göstermesin. Affına sığınacağız Allah'ın. Hepimiz günahkarız. Tevbe kapısı açıktır. Her zaman söylüyoruz. Agob'un meyhanesi sabaha kadar açıktır. Allah'ın tevbe kapısı kapalı mı? Ömrün varken, aklın başındayken Ya Rabbi sen beni affet. Bütün ömrümüz günahla geçti. Ya Rabbi sana tevbe ediyorum. Sana sığınıyorum. Sen gafursun, rahimsin. tevapsın, kerimsin. Sen beni affet, af kapısı açık Af dile, bol bol af dileyeceğiz Bir, kurtuluşumuz için İkincisi de şükredeceğiz Bol bol, şikayet yok, şükür var Bizi böyle Hac, namaz, oruç falan Kurtaracak gibi değildir, onu size Söyleyin, bizi ancak kurtaracak Sıdk ile yapılan tevbe-i nasuh Bir de Bol bol şükretmektir Allah beterinden korusun Memleketimiz için Aldığımız her nefes için, bir nefes için iki tane şükür borcumuz var Allah'a. Alırsın veremezsin, verirsin alamazsın nefes o kadar. Gık diye gidersin. Eğer aldığın nefesi tekrar verebiliyorsan, aldığın için bir şükür, verebildiğin için ikinci bir şükür. Bir nefes alıp vermenin iki defa şükür borcumuz var. Attığın her adımın şükür borcu var. Bu kadar nimet içindesin. Sağlığın, sıhhatın işte efendim biraz dişim ağrıyor, öteki başım ağrıyor falan. Boşver onları sen. Ayaktaysan, kendin vücudunu elinle yıkayabiliyorsan, 80 yaşına gelmişsin benim gibi hala bastonsuz yürüyebiliyorsan, bu şükür değil mi ya? Bu şükür değil mi? Adam bakıyorum, 40 yaşında iki tane baston da yürüyor. Ayakları tutmuyor işte, dizler gitmiş. Sen 80 yaş, onun iki katı yaşındasın. Bastonsuz yürüyebiliyorsun. Hepsi şükrü gerektir. Bak konuşabiliyorsun. Dudakın kapalıyorsa sesin çıkıyorsa, kulağın duyuyorsa, gözün görüyorsa ne aklımıza ne gelirse hepsi için Allah'ım bunlar senin eserindir. Hatta evladını sakın benim diye sevmeyin. Allah başınıza bela eder. Evlat da onundur. Biz sadece emanetçiyiz. Onları iyi yetiştirmekle görevliyiz. Allah'ım bu nimet senin. Sen verdin. Alma. Bağışla. Bana bağışla. Sen gafursun, rahimsin. Ya Rabbi buna hidayet ihsan eyle. Bana da hidayet ihsan eyle. sırat sıratel müstakim. Ne diyoruz? Hep hidayet diliyoruz Allah'tan. İnayet diliyoruz. Yardım diliyoruz. Allah bize de, evlatlarımıza da Milletimize, memleketimize, bütün insanlara Allah hidayet nasip eylesin. Evet. Bana diyor, hocam diyor, şuna şu kişiye diyor dua edilir mi diyor falan. Ben dedim, gavura da dua edilir. Allah hidayet versin. Ne kadar Müslüman çoğalırsa o kadar düşmanımız azalır. Papaya da Allah hidayet versin. İnşallah o da Müslüman olur. Dua ediyoruz. Öyle o kadar. Papaya da dua edilir. Merak etmeyin ama Böyle edilir. Şeyine gücünün artmasına, kuvvetinin artmasına, şeyin bilmem güç kuvvet kazanıp da Müslümanları yok etmesine değil. Allah hidayet versin. İhdina sıratal mustaqim. İhdina. Zaten ona hepimizi kastediyoruz orada. Bize diyoruz, bize. Bizim içimizde hepimiz var. Sadece bana değil, hepimize. Münafık lafzının çirkinliği lafzının harflerinden dolayı değildir. Manasından dolayıdır diyor. Harf zarf gibidir. Mana o zarfın içerisindeki suya benzer. Zarf deyince su zarf değil tas demek lazım burada. Mana denizi ise Allah'ın yanında sabit olan ümmül kitaptır demiş. Başka bir mesela onu şimdi yapmayalım. Allah'ın kuralları böyledir. Sünnetullah Allah'ın koyduğu kurallardır. Eşyaya, insanlığa, ahlaka, dine ait kurallardır. Allah'ın sünnetinde asla değişiklik bulunmaz. Değiştirmeyeceksin. Din, peygamber bile din üzerinde yorum yapmadı. Peygamber, peygamber daha adam 2-3 kitap okumuş, çıkıyor televizyonda. Dinde şu şöyle olsa daha iyiydi de bu böyle olsa. Sanki Allah yanlış bir şey emretmiş gibi. Allah'ın emirlerini düzeltmeye kalk. Bu edep dışıdır, edepsizliktir, küstahlıktır. Peygamber ne dedi? سَمِعْنَا وَاَطَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ İşittik ve uyduk, duyduk ve uyduk. Peygamber ne yaptıysa din odur. Ona ters düşen doğru gibi yolsa görünse dahi din değildir. Nifaktır. Biz size söyleyelim. Hele ibadet konusunda iman konusunda sanki Müslümanlığın bütün meseleleri bitmiş de namazın bilmem işte 3 rekat mı 5 rekat mı kılınacağını vitir kılınsa da olur kılınmasa da olur. Yok bilmem bunlar ceb ile yapılsa falan bırakın bunları. Peygamber ne yaptı? Peygamber cem de yaptı ama nerede yaptı? Her gün mü yaptı? Her zaman mı yaptı? Hayır. Bir Hac'da yaptı. Arafat'ta yaptı. Bir Müzdelife'de yaptı. Bir de Tebük Savaşı'nda yaptı. Bir de Handek Savaşı'nda yaptı. Zaruret halinde müşkül durumda Cem caizdir. Bütün İslam üleması ona cevaz veriyor zaten. Hatta i̇mam Malik diyordu ki Bila uzrin ve la seferin diyor. Ama sen bunu adet haline getirirsen olmaz işte o zaman olmadı. Beş vakit namaz vakti vaktinde kırılacaktır mazeret yoksa. Mazeret varsa o mazeretin ölçüsü kadardır. O kadar. Mazeretin sana izin verdiği kadardır. Böyle kahvede akşama kadar tavla oynayacaksın gidip ondan sonra namazı cem edeceksin. Yok öyle bir şey. Gerçek söylüyorum. Dinde böyle bir şey yoktur. Din peygamberin yaptığıdır. Geleneksel Müslümanlık diyoruz. Ehli sünnet o demektir. Ehli sünnet vel cemaat demek o demektir. Peygamberden beri bu ümmet nasıl ibadet ediyorsa onları olduğu gibi yaşatmak görevimizdir. Hatta şimdi şey var işte yeni bir kitap okuyorum. Bir Müslüman olmuş olan bir İngiliz lordu var. O diyor ki adetler de vahye dayanır diyor. Bir şeyin adetle, adet haline gelmesi için bir milletin içinde, bir kavmin içinde, bir toplumda onun diyor kaynağı dini bir kaynağa dayanır. Vahya dayanır. Mesela aşure. Ta Hazreti Nuh'a dayanır. Son gün karaya çıkacakları gün herkese erzak bitmiş zaten. Hazreti Nuh diyor ki kimde ne varsa getirsin bu kazana koyalım. Kimisi buğday getiriyor kimisi fasulye kimisi işte ne, bul, ne kalmışsa ellerinde getiriyor karıştırıyorlar ve pişiriyorlar ondan sonra yiyorlar hep beraber bismillah deyip işte bu kadar bu adet buradan geliyor e peki o muharremde bir kadın bir teyze Ayşe teyze Fatma abla bir aşure yapsa konu komşuya dağıtsa kötü bir şey midir? yok efendim nereden de çıktı bu adet falan Peki sen daha üç günlük Samursak Festivali'ni adetten sayıyorsun da, bilmem neredeki Kiraz Festivali'ni adetten sayıyorsun, ben ta Hazreti Nuh'tan beri gelen şeyi adet kabul etmiyorsun. Çok münakaşasını yaptık çünkü. Ulan şurada işte şeyde, iyi. Kiraz festivali oluyor, domates festivali oluyor işte falan yapıyorlar. Karpuz festivali oluyor. Bu festivalleri sen wow, adet, gelenek falan filan diyorsun. Dedim ya ne geleneği? Üç senedir yapıyorlar, beşinci senesiymiş. Ondan sonra adet. Anneler günü, sevgililer günü onlar adet oluyor. Ondan sonra senin kandillerin. Regaib kandilin, bilmem işte Miraç kandilin, Mevlid kandilin, mübarek günlerin silinip süpürülüp bayramlar bile silindi. Bir tane bayramımız oldu şimdi. Yıl başında çam dikmek. Müslüman memleketinden bahsediyorum. Burası beş vakit ezanın okunduğu Türkiye Cumhuriyeti Müslüman memleketi. Yüzde doksan Müslüman olan bir memlekette Ramazan bayramı ve kurban bayramı tatil bayram değil. Bayram yılbaşı gecesidir. O kadar. Böyle oldu. İşte millet böyle kendi kendini yıkar, yok, yok eder. Arkadaş bu senin yok edilişindir. Ya. Bir münafıkla bir Müslüman, bir mümin aynı yerde bulunsa bile Ayrı ayrı kişilerdir. Buna da meracel Bahreyn'i yeltakiyan beynehuma barzakhun la Arada bir şey olsa, kanal olsa dahi onlar birbirleriyle uyuşamazlar, bağdaşamazlar. O denizin suyu ayrı, o denizin suyu ayrı. Hatta yaşayan balıkların cinsleri bile ayrı. Şimdi Akdeniz'de, Kızıldeniz'de yaşayan balıklardan birkaç tür bulmuşlar yeni. Çünkü denizler ısınıyor. Kızıl deniz sıcak bir deniz. Orada bizim Karadeniz'in uskumrusu yaşayamaz. Karadeniz'de zaten uskumru kalmadı. Hamsi de olmaz orada. Onlar serin denizler isterler. Serin denizlerin balıkları ayrı, sıcak denizlerin balıkları ayrı. Böyle. Kalp altını da halis altınla beraber tutsan dahi onu mihenk taşına vurduğun zaman. Kalp altınla hakiki altın hemen birbirinden fark edilir, ayrılır. O diyor, münafıkla mümin işte o kalp altınla sahte altınla şey altın gibidir. Şimdi zaten sahtesi çıkmış altınların. Şeyi bakırın üstüne biraz şöyle bir cila çekiyorlar, altın diye yutturuyorlar. Allah her şeyin sahtesi çıktı. Bir yerde bir zamanda bir türkü vardı. Evlenmeyin bekarlar, baylon kızlar çıkacak falan diye söylüyorlardı böyle. Manasız manasız şeyler. Böyle çıktı. Adamın Bu kadar sahte eşyanın içinde adamlar da sahtedir. Hakiki bir dost, candan bir arkadaş, böyle gönül ehli. Senin için fedakarlık yapacak. Öyle bir dost onlar azaldı. Ben, ben çocukluğumda biliyordum babamın dostları vardı, asker arkadaşları vardı. Ta Maraştan kalkar kalk gelirler bir hafta bizde misafir kalırlardı ya. Baba bu kim? Ha bu işte bir şeyden askerden arkadaşımız amcam. Ta Van'dan arkadaşları vardı. Evet şimdi bir yok öyle misafirlik kalktı zaten öyle otel var sen ne yapacaksın? Öyle şey yok. Kim kimin kimse kimsenin kahırdı çekmiyorsun. Annem telaş ederdi. İşte bir bazen 2 3 ayrı ayrı yerlerden gelirler. İşte gideceği zaman da şey diyor İbn Battuta öyle diyor zaten. Bu Türklerin misafirperverliğine ben bir şey diyemedim, anlayamadım diyor. Evlerinde bir hafta kaldık. Gitmeye kalkınca bizi göndermediler diyor. Doyamadık size aman efendim Daha bekleyin gitmeyin diye yol, Yolumuzu kestiler diyor 2-3 gün daha kalmak Denizli'de işte Kütahya'da falan Dolaşmış Anadolu'da Bunlar böyle diyor Efendim size doyamadık ne olur birkaç gün daha kalın Diye diyor Israrla bizi tuttular diyor Böyle Öyle olursa hadi Hatta ayakkabılar Eve doğru konur Burnu eve dönecek şekilde Konur Azat tiroıldır. Düzülür. Eğer şeye arkası topu, eve burnu sokağa gelirse bir daha gelmeyin manasındadır. Evet. Evet, evet. Ben babam söyledi canım. Ben babam hoca idi. Bizim misafir çoktu bize. Babamın arkadaşları gelir, hoca diyen gelir, hocam diyen gelir. Böyle baktı ben de giymesi giderken giymesi kolay olsun diye ayakkabının burnunu Sokağa doğru tutuyordum. Babam dedi ki geldi ne yapıyorsun? Dedi, öyle. Küçüksüz daha ilkokula gitmiyorum. İnan ki Allah size inansın. Böyle 5 veya 6 yaşındaydım. Oğlum ayıptır dedi çevir bunları bu tarafa. Yine anlamadım. Sonradan babam bana söyledi. Ben merak ettim. E, tabii giderken daha kolay yani burun olursa. Bir de çekecek verirsin, adam, eline giyer, o da o istikamette gider, şeker gider. Babam hemen müdahale etti. Ne yapıyorsun dedi, böyle olmaz dedi. Tekrar bana ayakkabıların burnunu eve doğru, kapıya doğru düzeltti, böyle. Sonradan da geldi, ben yine anlamadım o zaman. Aklı vermiyor, küçük çocuğum çünkü. Allah Allah, işte oradan buraya geliyoruz. Buyurun. Evet. O milletten bu millete geliyoruz. Ben her zaman söylüyorum, bizim medeniyetimizin zirvesi, o sokak aralarındaki, sokak başlarındaki sadaka taşlarıdır. Hiçbir millet rüyasında görmemiştir öyle bir hayatı. Yatsı namazından çıkan Hacı Efendi o gündük sadakasını vereceği sadakayı çıkıyor, koyuyor oraya. Gizlice karanlıkta ihtiyacı olan da oradan geçerken alıyor. O da koyuyor mu, alıyor mu belli değil. Kim koyuyor, kim alıyor belli değil. Orada ve ihtiyacı kadar alıyor. 15 kuruşa ihtiyacı varsa 15 kuruş alıyor. Orada daha bir sürü para var. Kağıt para yok zaten o zaman. Hep paralar mecidiye, gümüş para cinsindendir. sikkeli Kağıt para çok yeni canım işte. Tanzimattan sonradır. Kırım Harbi'nden sonradır. 150 senelik bir mazisi var. Kağıt para mıdır ya? Bas bas, boyalı kağıt ver, para diye yuttur millete. Evet. Hala hala dolar basıyor işte adam. 80 trilyon şeyi var, borcu var Amerika'nın. Hala para basıyor ve parası da geçiyor, kabul görüyor. Dünyada öyle. İlk defa 73 senesinde mi, 72 senesinde o ilk petrol şeyinde, krizinde şeyi kaldırdı. Altın altına indexliydi eskiden kağıt para. Ne kadar altının varsa ona göre kağıt para basabiliyordu. İlk defa bu kuralı, zaten kural tanımaz ya, vahşi bunlar ya, bunların medeniyetle, insanlıkla falan alakası yok, şey söyleyeyim size. Kafam bozuluyor bu şey. En, en güzel örnekleri de işte bu Trump dedikleri, başa getirdikleri adamdır. Hakiki Amerikalı odur işte. En hoyrat, en şirşidit, en vahşi, en kaba, en baştaki. Bir millet neyse başındaki de öyle olur zaten. Evet bir şey daha söyleyeyim size. Bu düşmanlık manasını almayın. Kadın işe girecekmiş Amerika'da. Bitmiş belge alması lazım. Hani ikametgah belgesi bir de iyi hal kağıdı alıyoruz ya. İşe girmek için. Muhtara demiş ki ben yarın işe gireceğim. Bir şirketle anlaştım bana bir kağıt ver demiş oraya da işte dün dul bayan julia bilim ne yazmış oraya kadın farkında değil eve gelmiş okumuş ha, bakmış ki dul bayan yazılı. kocasına demiş ki bu şerif çok aksi bir adam ben yarın bunu gidip düzeltmem lazım sen de beraber gel şeyimizi de alalım evlilik cüzdanımızı da alalım beraber gidelim bunu düzeltelim ben ben şeyim dul falan değilim falan Neyse gitmişler, sabahleyin Şerif, buyurun demiş ne var? O da rica etmiş, demiş Ş Şerif, rica ediyorum dün yanlışlıkla ben dul olarak yazılmışım buraya. Ben dul değilim işte, kocam bu, evlilik kağıdımız da bu, ikimizde de beraber yaşıyoruz falan. duyunca peki demiş, çekmecede çekmiş tabancayı, çat diye adamı vurmuş, buyurun bayan şimdi dostumuz demiş. Ha bu Amerikan kabalığını anlatmak için belki uydurulmuştur ama gerçekten Amerikalı budur işte kağıdı düzeltecek yerde adam öldürüyor Evet, evet. öyle öyledir yani ben uydurmadım bu hikayeyi kendiler anlattılar bana Amerikalı anlatıyor kendi hayatını aklı selim dünya için çalışır. Hissi selim maneviyat için çalışır. Ha hep diyoruz zaten. Eğer siz ahireti kazanmak istiyorsanız kalbinizi kullanacaksınız. Allah'ın size dediklerini, merhameti, şefkati, rahmeti kullanacaksınız. Mellem yerham layurham buyuruluyor Kur'an'da. Hadiste farz. Kendisi merhametli olmayana merhamet edilmez. Eğer dünyayı kazanmak istiyorsanız aklınızı kullanacaksınız. Akıl bize dünyada dünya işlerinde yanlış yapmamak içindir. O kadar. İkisini de kullanacaksın ama yerli yerinde kullanacaksın. Dine gelince aklını kullanıyor, dünya işinde gelince. Hislerini kullanıyor, duygusal davranıyor, ikisini de kaybediyor. Işte. Olmayacak. Yerli yerinde kullanacaksın. Hazretim Evlana diyor ki, bir yere varmak için atla gidiyorsun diyor. Önüne deniz gelince ne yapacaksın? Attan inip kaybabileceksin. Bu kadar. Vas vasıtayı değiştireceksin. Çünkü arazi değişmiştir, şartlar değişmiştir. İşte din, deniz deniz gibidir. Orada sen bir kayığa, bir tekneye bir şey bulup yahut yüzme biliyorsan yüzerek geçeceksin. Hazreti yine diyor ki başka bir yerde, Hidayet bir deniz, cennette onun ortasında bir ada. Oraya geç, yüzerek gideceksin. Hidayet, biz elhamdülillah hidayet ehliyiz, Müslümanız. Denizin içindeyiz. Ama ada ortasında, denizin ortasında. Oraya yüzerek gideceksin diyor. Bir yerde de diyor ki, avam dediğimiz nas sahilde bekler, gelsin kendisini birisi alsın geçirsin diye bekler. Ama diyor dalgıçlar, yüzme bilenler hemen atlar, doğruca yüzerek geçer giderler diyor. İşte Evliyaullah'la şey, sıradan insanların farkını öyle anlatıyor bize. Fefirru ilallah diyor. Biz dinde türkü çağıra çağıra gideriz, salına salına gideriz. Ehlullah koşarak gider. Çünkü Allah Kur'an'da fefirru ilallah. Allah'a doğru koşumuz diyor. Niye koşumuz? Çünkü ömür kısa, menzil uzak. Sonsuza koşuyoruz. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Yolundan ayırmasın. Yolunda olmak o kadar. Yaptığımız iş çok önemli değil. İbadetlerimiz Hepsi günah gibi kusurludur. Onu size söyleyeyim. <gülüyor> Orucumuz da delik deşiktir, namazımızda delik deşiktir. Başka günah işlememize gerek yok. Yaptığımız ibadetler bile kusurludur, eksiktir. Hazreti Mevlana da öyle diyor. Allahım diyor, bizim bu diyor, şey diyor. İnci boncuk cinsinden diyor, kusurlu ibadetlerimizden hakiki inci yerine diyor, kabul et. Hakiki inciymiş gibi işte çoban armağı çam sakızı dediğimiz şeydir. Bizim ibadetlerimiz hep çoban armağıdır, armağanıdır, çam sakızıdır. Bir şeye fazla bir şeye yaramaz. Ama yolunda olacağız. Allah'ın yolunda ol, o tarafa, yönün o taraf olsun. Kıbleden ayrılma, tevhidden ayrılma. Müslümanlarla az çok elinden geldiğince Müslümanlara yardım et. En çok da okumak isteyen çocuklara yardım edin. Onu size söyleyeyim. Sekiz defa Ümre'ye gideceğine, iki defa eksik git, o Ümre parasını burs olarak ver fakir çocuklar okusunlar. Bizim ilme ihtiyacımız var, Ümre'ye ihtiyacımız yok. Ümre düşmanı falan değilim, yanlış söylemeyin. Ben de gittim Ümre'ye, ben de gittim Hacca. Üç dört defa Hacca gittim, Allah kabul eylesin. Ama şimdiki ihtiyacımız, Ümre'ye gidersen nefsin için gitmiş olursun. Ama o parayı okuyan çocuklara burs olarak verirsen, milletin, ümmetin selametini, geleceğini garantiye almış olursun. O farz ibadettir. İkra'ı bismi okumak farzdır. Umreye gitmek nafile ibadettir, sünnettir. Farz, farz varken sünnetle uğraşılmaz onun için. Hatta bir hikayeyle bitirelim bu konuyu. Bizim bu Fahrettin Paşa var, Medine Müdafi, meşhur, çok büyük bir general A. Muhteşem bir adam. Allah rahmet eylesin, Ganigani gani, mekanı cennet olsun. Öyle kahramanlarımız var, merak etme. Şimdi de var. O zaman da vardı. Allah adedini çoğalsın. Amin. Medine müdafaasından sonra gelince Türkiye'ye savaş devam ediyor. İstiklal Savaşı başlamış. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Bizim işte Sakarya Savaşı'nı yapıyoruz. Hatta Türk bunu Meşhurdur, ismi büyüktür diyerek Afganistan büyükelçiliğine tayin etti sefiri kebir o zaman Afganistan büyükelçisi sordu. Orada Afganlar Türkle savaşan, küffarla, Yunanla savaşan Türklere yardım ediyorlar. Türkistan'daki Müslümanlar, Türkler, Khorasan, işte Tataristan falan hepsi Pakistan orada İkbal vardı işte. Afganistan, hepsi oradan Türkiye'ye yardım geldi. Paralar, altın, tenekelerle. Biz ya Nasıl o fakir düşmüş o şekilde, nasıl savaşı kazanacağız ki o zaman? Yunanistan'ın arkasında İngiltere var, Fransa var, bütün gavurlar var. İşte orada bir şey demiş, şeyde böyle şey bıyıklı, vurma bıyıklı, Fahrettin Paşa, fakat sakalsız. Böyle şeyini de, fesini de şöyle, Şeyine, önüne sağ kaş sol kaşının üstüne eğer böyle tam böyle bir külhanbeyi durur. O Afganistanlı hacı demiş ki ya sen Müslümansın sen bu kadar meşhur bir adamsın ama sakalın yok demiş. <gülüyor> o da demiş ki hacı biz şu anda savaş yapıyoruz. Cihad farz. Sakal sünnet demiş. <gülüyor> Biz şimdi cihatla uğraşıyoruz demiş falan. O o, o hacı senin sakalın yok diyen hacı elli bin altın getiriyor. Buyur paşa diyor. Bunu gönder Türkiye'ye. Evet böyle böyle geldik biz. Allah bu millete yardım eylesin. Allah'a yardım edene Allah yardım ettirir. Sebepler halk ettirir müsebbibül esbaptır Allah hayırlı sebepler ihsan eylesin bak senelerdir düşmanımız olan Ruslar şimdi bize destek olmaya çalışıyorlar Allah'tan Allah bilir işini merak etmeyin siz bunları da kazanacağız yeter ki biz kendimizi kaybetmeyelim kendimiz gavur olmayalım da her şey düzelecektir merak etmeyin müjde veriyorum hepsini kazanacağız hepsini İlim ilim adamlarımıza yetişecek. Büyük ekonomik insanlarımızla yetişecek. Kendi silahımızı da kendimiz yapacağız. Biz eğer Müslüman ve Türk olursak her şey bizim olacaktır. Rıza hem lillah el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>